وَكُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْنَارِ فَمَّا بَعْدُ İmam Nevi Rahimahullah, biliyorsunuz bu kitapta daha çok tergib ve terhib hadislerine yer vermiş. Nedir o tergib ve terhib hadisleri? Tergib yani insanı, Müslümanı, Müslüman şahsiyeti salih amellere teşvik eden, iyi amellere teşvik eden hadisler. Terhib ise kişiyi günah işlemeye götüren, götüren yolun önüne engel olması için kişiyi o yoldan alıkoyan korkutan hadisler demek. Çünkü yani mümin şahsiyetinin mümin kimsenin istikrarlı olabilmesi için, yoluna devam edebilmesi için hem terhibe, teşvike hem de neye ihtiyacı var? Terhibe, korkutulmaya ihtiyacı var. Yani her iki cenahtan, her iki kısımdan birisi ağır basarsa o kimse ne olur arkadaşlar? Helak olur. Yani eğer kişide teşvik hadisleri, yani sen la ilahe illallah dediysen cennete girersin manasındaki hadisler ağır basıyorsa bu kimse ne olur arkadaşlar? Helak olur. Nasıl helak olur? Belli bir süre sonra bakarsın ki ne salih amel işliyordur. Değil mi? Yani çünkü diyordur ki ben Allah-u iman ettiysem, la ilahe illallah dediysen bulana yeterlidir diyerek teşvik hadislerini göz önünde getirerek tembel bir şekilde keslan bir şekilde amellerden uzak bir hayat geçirir. Terhif hadislerini yani korkutan hadisleri alan kimse ise ne yapar? Sürekli kendini ya da başkalarını ne yapar? bin dairesinden çıkarmaya çalışır. Yaptıkları hatalardan dolayı Onları küfürle itham etmeye çalışır. Kafirlikle itham etmeye çalışır. Yani her ikisi de ne yapıyorlar arkadaşlar? Dengeli olması lazım mümin İmam İlim ehlinin de dediği üzere bir kuşun kanadı gibi. İşte İmam Nevi Rahimahullah bu kitabı bu gaye maksatla derlemiş. İnsanlar yani okusunlar, istifade etsinler. Terazili, ölçülü, düzgün bir şekilde Allah'a giden yollarında seyretsinler diye. Bu kitabı derlemiş İmam Nevi Rahimahullah. Ve gerçekten ümmet içinde kendisine kabul bulmuş bir kitap. Ümmet tarafından nereye giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin. Yani bundan yüzyıllar önce yazılmış bir kitap olmasına rağmen hemen hemen her kimsenin, her Müslüman kişinin evinde bu, kitap, bu kitaba rastlarsınız. Yani gidip dedenizin köyüne gitseniz, akrabanızın evine gitseniz, böyle kitapların olduğu o gizli rafları, kapakları açsanız bile büyük bir ihtimal bu kitaba ne yaparsınız? rastlarsınız. Ve dünyanın her yerinde böyledir. Hangi mesele bağlı olsa da insanlar fıkhi olarak şafi olsunlar, ister maliki olsunlar, ister hanbeli olsunlar, ister hanefi olsunlar. Riyazu Salih'in adlı kitap nedir arkadaşlar? Herkesin evinde hemen hemen vardır. allah Teala bu kitaba da böyle bir kabul yazmış. Bizler de bu kitabı niye okuyoruz? Deminki sebeplerden dolayı okuyoruz. Dedik yani bizlere ahirete hatırlasın, bizleri salih amelleri teşvik etsin, çünkü insan Kur'an'dan ve sünnetten, ayetlerden ve hadislerden ve onu okuyan insanlardan, cemaatten uzak yaşadığı, süre, yaşadığı zaman yerinde kalmaz, yerinde saymaz. Her gün gelirler. Yani imanı güçlüyken bu hadislerle hem hal bu hadisleri okuyorken cemaatle birlikte hareket ediyorken insan öyle bir hale gelir ki onun gözünde Kimi zaman küçük günahlar kocaman, büyük, yüksek dağlar kadar nedir? Ağırdır. Yani. Onu gözüne kestiremez o küçük günah işlemeyi. O kimse için ezan okunduğu zaman camiye gitmemek, cemaatten tehalluf etmek, ondan geri kalmak ağır bir günahtır. Ama cemaatten uzaklaştıkça, ilimden uzaklaştıkça, dünya hayatına daldıkça, boğuldukça bakarsın ki Gerçekten dağlar kadar büyük olan, ağır olan günahlar o kimsenin ezninde, o kimsenin katında artık ne hale gelmiştir? Günlük mutat işlenen olaylar haline gelmiştir. Bakarsın çok kolay bir şekilde günah işliyor, çok kolay bir şekilde büyük günahlara düşüyor. Ve kalbinin ürtenmediğini, tüylerinin dikilmediğini, içinde bir hüzün hissetmediğini görürsün. Bunların sebebi ne arkadaşlar? Bu sebeple, bunların sebebi bu ortamlardan, bu ilmi meclislerden. Ee, allah Teala'nın kelamından, peygamberin sünnetinden uzak kalmak. Onun için hırslı olmanız lazım. Sizleri şeytan yani hayra giden yolda e, ne yapacak? Alıkoyacak, engelleyecek. Buna ne, yap ne yapmayacaksınız? Fırsat vermeyeceksiniz. Evet. İmam Nehri Rahimahullah diyor ki, babu dilaleti ala hayrin ve dua ila huda ev dalale. Hayra delil olmak, iyiliğe delil olmak, iyiliği insanlara göstermek, hidayete doğru yola yahut dalalete sapıklığa insanları davet etmek. Başlık bu. İmam Nevi Rahimullah bizlere bu bapta e, bazı ayetler ve bazı hadisler zikrediyor. Bu ayetlere ve bu hadislere baktığımız zaman, Görüyoruz ki bir insan bir kimseyi hayra dalalet ederse, bir iyiliğe dalalet ederse, ona o iyiliğin yolunu gösterirse, o iyiliği işleyen, o iyilikle amel eden kimsenin sevabını ne yapar o kimse? Alır. Ve o, sevab, o iyiliği işleyen, o hayra giden, kimsenin yapmış olduğu amelin sonucunda hasıl olan sevaptan da hiçbir şey eksilmez. Bunun tam aksi de geçerlidir. Yani bir kimseye dalaleti, bir kimseye yanlışı, günahı, sapıklığı işaret ediyorsan, ona oraya giden yolu kolaylaştırıyorsan, bil ki o kimsenin işlediği günahta senin de bir neyin var arkadaşlar? Bir payın var. Ve o kimsenin işlediği günahı, günahtan azalmadan, günah hafiflemeden senin payına düşen bir günah var. İmam-ı Nebel'e Rahimahullah burada bizlere başlığın altında hemen Kasas Suresi'ndeki ayeti zikretmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, وَدُعُوا اِلٰى Rabbi, Rabbine davet et. Yani her Müslümanın bir davetçi olması lazım. Ama kendinde bazı şartları barındırdıktan, bazı şartları yerine getirdikten sonra. Davet eden kimse de davetçi kimse de ilk aranan şart ne olmalı arkadaşlar. İlim. E yani külli bir ilim değil. Yani dinin bütünü tam anlamıyla bilen alim olan bir özellik değil. O davet ettiği şeyi ne yapması lazım? Önce öğrenmesi lazım. Sen bir kimseyi namaza davet ediyorsan, bir kimseyi oruçta davet ediyorsan, veyahut herhangi bir hayıra davet ediyorsan Tevhid'e akide'ye davet ediyorsan en öncesinde ne yapmalısın? Öncelikle o davet ettiğin şeyi bilmelisin. Cehalet üzerine davet etmeyeceksin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun sebilinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi nedir? İnna ha sebiliği bu benim yolumdur diyor. Edhu ilallah ilk özellik Allah'a davet ederim. Şahsına, grubuna, hizbine, cemaatine değil. اَدْعُوا اِلَى Allah'a davet ederim. Ne üzerine davet ederim? أَلَى فَصِيرًا Masiret üzerine, ilim üzerine davet ederim. Peygamber yolundan giden, nebevi metot çizgisinden yürüyen her insanın davetinin de bu özelliklerle ne yapması lazım? Süslenmesi lazım. Allah'a davet ve bu davet ne üzerine olacak? Masiret üzerine olacak, ilim üzerine olacak söylemiş olduğu, davet etmiş olduğu konuyla alakalı ilgili olacak. Allah'ın kelamından, peygamberin sünnetinden konuyla ilgili delilleri ne yapmış olacak? Öğrenmiş olacak. Aynı şekilde bu yolun davetçisi hikmetli olması lazım. Allah-u Teala diyor ki Uduhu ila rabbik Rabbinin yoluna davet et. Neyle? Bilhekme. Hikmet ile. Nedir arkadaşlar hikmet? Hikmet her şeyi yerini yerine koymak demek. Bir hikmeti ve'l mev'izatil hasene Güzel öğütlerle davet et insanlar Ve cadilhum billetihi ahsen Ve insanlar en güzel bir şekilde ne yap? Mücadele et. Onlarla konuşman, onların şüphelerine vereceğin cevaplar hep ne olsun? Billetihi ahsen. En güzel uslupla, en güzel Yol olsun. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ya, benden bir ayet de olsa ne yapın? İnsanlara tebliğ edin, ulaştırın. Ama dediğimiz gibi aran, aranması gereken şart ne? Yani Bazı cemaatler var, insanları kolundan tutuyorlar. Diyorlar gel Allah yolunda davete çıkalım. Allah'a davet edelim, Allah'a çağıralım. E sen bir şey öğrenmedin ki neye davet edeceksin? Adam dün Müslüman olmuş, Ertesi gün diyor, hadi gel, falanca ülkeye götürelim, orada insanları davet edelim. Bunların hepsi yanlış davet metotlarından birer örnektir. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de haramları, büyük günahları zikrederken şöyle buyuruyor, قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَا الْفَذَاحِشَ ma ظَهَرًا وَمَا ma de, de ki, Rabbim, Açık ve gizli olan bütün fuhşiyata kötülüklere ne yaptı? Yasakladı, Yasakladı haram kıldı. Vel izma ve'l bagy bi gayr'il hak. Haksız yere zulmü haksız yere zulmü ne yaptı? Yasakladı ve günahı da Allah Teala ne yaptı? Yasakladı. Ve en tüşriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Hakkında delil indirmemiş olduğu şirk koşma işlemini de, amelini de ne yaptı allah Teala yasakladı. Yani allah Teala şirk koşmakta bu sayılan yasaklardan bir tanesi. Yine bu yasaklardan bir tanesi arkadaşlar? اَن تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Allah hakkında bilmediğiniz halde ne yapmanız? Konuşmanız. Yani günahların en büyüklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakın, şirkle birlikte yan yana sayılıyor. Zikredip bu ayette. اَن تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz hususlarda Allah'ın adına konuşmak var öyle insanlar. Görüyorsunuz ya öyle şey, işte bence haram, bence helal. Veya bakıyorsunuz bir soru soruluyor bilmiyorum demiyor konuyla alakalı. Bakıyorsunuz ki hemen delil bilmemesine rağmen Allah'ın kelamından, peygamber sünnetinden hadis bilmemesine rağmen kendi mantığına göre böyle olması gerekir gibi kıyaslar yürüterek Allah'ın adına konuşuyor. Bu kimseler arkadaşlar Büyük bir tehlike, büyük bir yanlış üzerinedir. Bu insanlara nasiltimiz nedir arkadaşlar? İlim talep etmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muaz ibn-i Yemen'e gönderirken donanımını gönderiyor. Yanında eğitimini aldıktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam gideceği halkın evsafını, vasıflarını, özelliklerini Muaz ibn e bildirdikten sonra gönderiyor. İnneke le te'ti kavmen min ehli kitam sen de ehli kitaptan bir kalmaya gitmektesin ey Muaz. Yani donanımlı ol, hazır ol. Çünkü niye kitap ehli, ehli kitap pek müşükler müşrikler gibi değil. Pek müşriklerde bir ne var? Bir donukluk var. Ama ehli kitapta kitap okuyorlar. Bir cidal, tartışma, münakaşa özellikleri var. Yani müşriklerle tartıştığın gibi orada onlarla tartışma. Onların uslubu farklı, onların uslubu farklı. Bu hadisten ne anlıyoruz? Davetçi ne olması gerekiyor arkadaşlar? Donanımlı olması gerekiyor. Yine İmam-ı Nevi bu ayette, bu bapta bize Allah-u Teala'nın Âlimrâ suresindeki 104. ayetini zikrediyor. Allah-u Teala diyor ki, ''Vel tekun minkum'' ''Sizlerin arasından, içinden bir topluluk bulunsun.'' <gülüyor> اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Bu topluluk ne yapsın? Hayra davet etsin. Yani hayra davet eden bir mehri buradan neyi çıkartıyor arkadaşlar? Tabi ayetin içinde geçen min kelimesi teb'i de olabilir. Yani içinizden bir topluluk olsun diye tefsir edersek bu ayeti davet sorumluluğunun farz-ı kifaya olduğunu anlıyoruz. Yani ümmetin içinden bir grup davet yaptığı zaman diğer topluluktan bu vazifenin, görevin düştüğünü öğreniyoruz. Ama buradaki min kelimesi Arapçada bazen beyan lil cins beyan isim, ise yani açıklayıcı bir min ise yani sizden, yani Müslümanlardan bir topluluk değil de Müslümanlar olarak topluluk olarak davet edin olarak açıklanırsa oradaki min herkesin davetçi olması anlaşılıyor. Ama birçok ilim ehli buradaki min kelimesini ne olarak açıklıyorlar? yani Sizlerden bir grup, bir topluk ne yapsın? Allah'a hayra davet etsin. İmam Nevi devamlı Rahimahullah bizlere konuyla ilgili bazı hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilkini Ebu Mes'ud, Ukbetü ibn-i Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Kal, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. مَنْ <mendella> ala عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْرُ اَجْرِ فَاِلِهِ Allah-u Teala'nın bir müjdesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bir müjdesi bu arkadaşlar. مَنْ <mendella> ala عَلَى <khayrin> Kim bir hayra delil olursa, kim bir kimseye hayrı işaret eder, ona gösterirse, فَلَهُ مِثْرُ اَجْرِ فَاِلِهِ O hayrı, o iyiliği yapan failin, yapan kimsenin ecri kadar Gösteren kimseye ne vardır? Ecir vardır, sevap vardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani davet misyonu ümmetin içindeki o davet misyonu işte küçümseyecek bir misyon değil, görev değil. Allah Teala'nın buyruğu var. Men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah. Ne demek? Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Önemli olan ney? Allah'a davet. Ejril mükafatı o kadar büyük ki sen davet ettiğin sürece bir kimse diyorsun ki, işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam her hicri ayın dolunay olduğu gecelerde, yani 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutarmış. Bunu naklediyorsun. Bu hayrı gösteriyorsun insanlara. Ve o insanlar, davet ettiğin o kimseler bu orucu tuttuklarında onların oruç tuttukları sevap kadar sen de ne alıyorsun arkadaşlar bir? Sevap alıyorsun. Ne kadar büyük bir görüyor musunuz? Yani dünyada bakıyorsunuz bazen insan hırslı olunca dünya malını kazanmak için ne yapıyor? Bin de çeşit işlere dalıyor. Bakıyorsun ki on parmağında on tane ayrı iş. Niye? Ne yapabilsin diye dünyada refah içinde rahat bir şekilde yaşasın diye bu koşuşturmacı içinde, telaş içinde ömrünü geçiriyor. Ama derdi ahiret olan cennet olan, Allah'ın rızası olan kimse ne yapmalı arkadaşlar? Nasıl olmalı? Aynı şekilde olmalı. Yani yolda bir insan gördüğün hata işliyor. Onu o işlediği hatadan uyarman lazım. Annen, baban, teyzen, ablan, hanımın akrabalarının bir yanlış yaptığını yahut onların bir hayra davet etmen lazım. Ama bakıyorsun ki ne var bir gerçeklik var. Bir tembellik var. O da iman eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani iman güçlü olsa, kuvvetli olsa deminden dediğim gibi öyle küçük günahlar var ki iman güçlü olduğu zaman senin karşında o günahı işlemek yüksek bir dağ gibi görünüyor sana o günahı işlemek. Yani o dağ sanki üzerine biniyorsun. Çünkü iman güçlü. Değil mi? Ama iman zayıfsa iman zayıfsa, bakıyorsun ki ne davet var, allah Teala'ya ne davet var, ne amel var, böyle e, yeryüzünde saf bir saf, yani amelleri zayi ederek, vakti zayi ederek yaşadığını görüyorsun insanların. Allah Teala bizleri, yani imanı güçlü olanlardan, kuvvetli olanlardan eylesin. Salih amellere karşı çok hırslı olanlardan eylesin. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın, bir gün hutbede Cuma yönü, devlet reisi, ümmetin önderi, imamı hutbede hutbe veriyor. Ümmete onları ilgilendiren önemli bir şeyler aktarıyor. Bir tane zat kivye içeri ve oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam sözünü kesiyor. Hutbesini kesiyor. O kimseye diyor ki, namaz kıldın mı? İki rekat oturmadın Namaz kıldın mı? diye ona soruyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'dan Kuran'da bahsedilirken ne deniyor? O nedir? وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُّفْ Mü'minlere ra'uf, merhametlidir. O kimsenin iki rekat namaz kılmadan oturmasını ne yapamıyor arkadaşlar? Merhametiyle katlanıyor. O diyor ki, yani merhametiyle engel olarak diyor ki, merhametini öne sürerek diyor ki, iki rekat namaz kıldın mı? O da kılmadığını söyleyince Nebi Aleyhisselatü diyor ki, Kum fesalli O zaman kalk iki rekat Ne ondan sonra Çünkü biliyor ki bu amel o kimseyi Allah Teala'ya ne yapacak? Yakınlaştıracak. Demiyor ya ben burada hutbedeyim. Önemli bir mevzu anlatıyorum. Karşında binlerce insan var. Burada o kimsenin, o kimseyi düşünerek ona iyilik ederek hayra davet ediyor. İkinci hadise gelelim. İkinci hadis Ebu Hüreyya radıyallahu <gülüyor> anh rivayet ediyor bu hadisi. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal <gülüyor> Men da'a ila huda Kâne lehu minel ejri misli ucuri men tebi'ahu la yenquzu zalike min ucurihim şey'a. Eyyü aleyhisselatü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Men da'a ila l-khayr Men da'a ila l-huda Kim bir hidayete Doğruya allah Teala'nın yapılmasını istediği bir şeye davet ederse kâne lehu minel ecr mithlu ucuri men tebi'ahû bu hidayete göstermiş olduğu yola uyan kimselerin Ecri i ne yapılır? O gösterene yazılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen o ameli işlemiyorsun belki. İşlememene rağmen o yapan kimseler ya sen onlara oyalığa gösterdiğin için, onlara işaret ettiğin için, bakıyorsun ki, onlar o amel işlemelerinin sonucu olarak sana ecir yazılıyor, sevap yazılıyor. Allah'ın lütfuna bakın, ne kadar geniş. La <lâ> yin şey ve onların ecirlerinden, sevaplarından sana bir şeylerin yazılması, sana da ecir verilmesi, sevap verilmesi, onların ecirinden hiçbir şey ne yapmayacaktır dostu Aleyhissalatü Vesselam? Eski es es وَمَنْ دَعَىٰ اِلٰىٰ دَلَالَىٰ Kimde bir dalalete, sapıklığa, günaha, harama davet ederse kan عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ نِثْلُ اَثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ ذَالِكَ مِنْ اَثَامِهِ Bu da aynı. O günaha giren, dalalete düşen kimselerin kimselerin, dalaletlerinden dolayı aldıkları günahların aynı günahı ne yapılacak? Sana da yazılacak. Yani bazı insanlar var adam iş yerinde kendisi de namaz kılmıyor veyahut da iş, kendisi namaz kılmıyor, iş yerinin namaz kılmasına izin vermiyor. Onlara engel oluyor. Yani siz bu adamı düşünün terazisindeki günahları hem kendisinin kılmadığı namazların ağırlığı bir de hiç hesap etmediği, o yanında namaz kılmasına izin vermediği insanların ne çıkacak karşısına? Günahı çıkacak deraz Ne kadar büyük bir husus değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde. Bakıyorsunuz bazı insanlar işte haram olan bir şeyi ne yapmışlar? İş yerine, evine, dükkanına, oraya buraya asmışlar. İnsanlar oradan gelip geçerken ona bakıyorlar. Her günaha giren insanın günahı gibisi aynı sana günah bulacak. Bu yazılacak. Adam gazete basıyor, milyonlarca satıyor, gazeteye koymuş resim. Haram. Ve insanlar ona bakıyorlar. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Bu resimden dolayı o kimsenin aldığı günahraba. Diğer hadis. Ebu'l-Abbas Sehl i̇bn Saad Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu hadis çoğu arkadaşlar biliyorlar. Kitab-ı Tevhid'i de almıştık. Diyor ki Ebu'l-Abbas Sehl i̇bn Saad Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevme kayber. Nebi aleyhissalatu vesselam Hayber günü, Hayber savaşına gidilirken şöyle buyurdu. Biliyorsunuz arkadaşlar Hayber, Medine'ye yakın bir yer. Yaklaşık 200 kilometre civarında, 200-300 kilometre arasında yakınlıkta bir yer. Yahudilerin yerleştiği, oturduğu bir bölge. Yahudiler niye buraya gelmişler? İl mehli diyor ki, Medine'de de var Yahudiler mesela. Oradan Kudüs'ten kalkıp buraya gelmelerinin sebebi diyorlar. Bunların kendi kitaplarında bir peygamberin çıkacağına abluyordu. Onlara haber verilmişti. Bunu bildikleri için o peygamberin Yesrib denilen yani Medine denilen yerde çıkacağını da bildikleri için oraya yakın bir yere yerleşiyorlar. Kimileri de Medine'nin içine giriyorlar, yerleşiyorlar. Hay, kimileri Hayber'de, kimileri Medine'de. Ve bu kimseler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıkınca beklemedikleri bir durum ortaya çıkıyor. O da peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam onların kendi soylarından değil. <gülüyor> Yahudi değil. İsmail'in soyundan, İsak'ın soyundan değil. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan. Bu sefer kufran ve inaden, inat adına, küfür inadına inkarcılıkla ne yapıyor? bir Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini inkar ediyorlar. Sözler veriyorlar, sözlerini bozuyorlar. Bu şekilde düşmanlıkta bulunuyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gücünü toplayınca, Medine'de yerleşince Hayber'e, Sefer'e çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bunun arkasında da bir davet var. Önce onları İslam'a davet ediyor. Ya kabul ederler. Davet etmezlerse ne yaparlar? Cizliye. Cizliye de kabul etmezlerse savaşa artık kabul, savaşı kabul etmek zorunda kalırlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle, savaşa, böyle bir savaşa giderken diyor ki لَاُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَلَيْهِ Yarın savaşın, savaş sancağını öyle bir adama vereceğim ki Allah Teala bu adamın eliyle adamın sayesinde ne yapacak? Fetih muzaffar edecek. Yani biz o toprakları, Hayber'i alacağız, yapacağız? Feth edeceğiz diyor. ve Rasuluhu Ve bu adam öyle bir adam ki Allah'ı ve Rasûlü'nü de seviyor. Yani bir kimse hakkında Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın böyle bir şeye tanıklık etmesi, şahitlik etmesi çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani herkes söyleyebilir. Ben Peygamber'i seviyorum, ben Allah'ı seviyorum ama sen bu iddianla ne kadar samimisin? Değil mi? Bunun neye ihtiyacı var? isbahata ihtiyacı var. Bunların yani isbahata ihtiyacı var. Hani Araplarda sürekli söylüyoruz, bir ata var, sözü var, sürekli sü söylüyorlar onlar. Kullun yedda'i vaslan bi leyla diyorlar. Herkes Leyla'ya bir yerden bağlantı kuruyor. Yani herkes Leyla ile bir şey var. O akrabasıyım diyor, o diyor yakınıyım. Yani herkes Leyla ile bir ilişkisi var. Kullun yedda'i vaslan bi leyla. Velakinne Leyla la tukirru bezalik. Ama Leyla bunların hiçbirini kabul etmiyor. gerçekleşiyor. Yani sen kul olarak Allah'ı ve Resulü'nün sevdiğini söyleyebilirsin. Ama bu sevginlere kadar samimisin. Bunların belirtileri var, alametleri var. Yani sabah ezan okunduğu zaman kalkabiliyor musun? Allah için bir şeylerden fedakarlık edebiliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olabiliyor musun? Onu önce öğreniyor musun, okuyor musun? Bunların hepsi bazı belirti alametler, emareler. İşte aleyhissalatü vesselamın sancağı vereceği o kimse, o zat... Kendisi hakkında Allah'ı ve Resulü'nün sevdiğine tanıklık edilmiş bir zat. Ve yuhimbuhullahu ve Resuluhu Ve bundan daha önemli bir şey mertebe Allah ve Resulü de bu kimseyi ne yapıyor diyor aleyhissalatü Seviyor. Böyle bir müjde de var bu zaman. <gülüyor> hani seleften nakletmiştik daha önceden de. Leyseşşe'ne Leyseşşe'nu entuhim Diyorlar ki Önemli olan senin sev, sev, sevdiğini iddia etmen değil. Önemli olan senin Allah'ı, Resulünün sevdiğini iddia etmen önemli değil. Bundan daha önemli olan şey var. O ne? وَلَكِنْ en تُحَبْ Sevilmen. Yani Allah'ın ve Resulünün seni sevmesi senin onları sevmenden daha önemli arkadaşlar. Yani bugün Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı sevdiklerini söylüyorlar. Ama Nariyem oğlu bu kimselerle İsa Aleyhisselam bu kimselerle bir alakası var mı? <gülüyor> Yok. İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum ve elçisiyim demiş. O kimseler ha sen ne, nesin diyorlar. Sen bir ilahsın. Değil mi? İşte kişi bu bakımdan da düşünmeli. Allah beni seviyor mu? Yani Allah'ın sevgisine nail oluyor muyum? Yeryüzünde Allah'ın yeryüzünde gezen kullar var. Bizler yeryüzünde geziyoruz, yaşıyoruz. Uyuyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz, yatıyoruz. Değil mi? Hayatımızı bu şekilde devam ettirip belli bir noktaya seyir halindeyiz. gidiyoruz. Allah Teala'nın yeryüzünde sevdiği kullar var. Allah Teala'nın yeryüzünde buz ettiğin her var kullar var. Kul düşünmeli kendini hesaba çekmeli. Şöyle başını iki elinin arasına alıp temeli. Ben Allah Teala'nın bu yeryüzünde gezen kulları arasında allah Teala'nın sevdiği kullarından mıyım? Yoksa bu ettiği, sevmediği onun gazabını hak edecek olan kullarından mıyım? Yani i̇nsan bu, bu düşünceyle, bu fikirle, bu tefekkürle dolaşır gezerse birçok sorunun çözümünü ne yapmış olur? Bulmuş olur. Ama dikkat edin bu soru hiçbir zaman insanın aklına yapmaz gelmez. Şeytan bunu ne yapar? Hep oyalar. Başka hedefler vardı. Senin gözünde yani Allahu Teala'nın sevgisinden öte insanların sevgisi, çevrenin sevgisi, toplumda bir makama ardı, bir gelme. Hep bunlar nedir? Senin öncelediğin hususlardır. Öncelediğin hususlar bunlar değil de Allah'ın sevgisi olsaydı ne olurdun? Bu kadar rahat gezemezdin, bu kadar rahat uyuyamazdın. Seni rahatsız eden bir şeyler olurdu. Febatannas yedukuna leylatuhum eyyuhum yu'taha İşte sahabe'ler de böyle arkadaşlar. Diyor ki râvi, "Febatannas yedukuna leylatuhum eyyuhum yu'taha." İnsanlar o geceyi, o savaşta katılmış o kimseler o geceyi acaba hangimize bu sancak verilecek diye ne yaptılar? Tartışarak geçirdiler. Konuşarak geçirdiler yani. Bir acaba kim olabilir? Yani düşünebiliyor musunuz? Sen canını malını vermişsin, savaşa gidiyorsun, tamam mı? Burada bile sende şey yok. Yani, tamam abi, <gülüyor> Biz buraya geldik, sancak verilmese de Allah'ın zaten muhabbetinin rızasını kazanmışızdır. Şey değil, daha neyi isteniyor? Peygamber <gülüyor> aleyhissalatü vesselamın müjdesi. Hangisine verilecek? <gülüyor> yani şimdi zaten birisi böyle bir amel yapmış olsa zanneder ki tamam, yarın ölürsem cennete gireceğim, değil mi? Evet. <gülüyor> Üç gün, dört gün salih amellerle şey yapınca insan ne yapıyor hemen? Şımarıyor. Ama sahabelerde öyle bir şey yok. Gelmişler savaşa. Nebi aleyhissalatü vesselamın müjdesine hangimiz nail olacak? Kime verilecek acaba diyor. فَلَمَّا أَصْلُحَ النَّاسُ غَدَوْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْهُمْ يَرْجُوا Sabah olunca hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştular gittiler. وَكُلْهُمْ يَرْجُوْا اَنْ يُعْطَاهَا Ve her birinde düşünebiliyor musunuz? Her birinde o sancağın kendine verilme umudu var. Yani herkesde böyle bir beklenti var. Çünkü müjde ve mükafat çok büyük. Yapılan şahitlik, tanıklık çok büyük yerden yapılan bir tanıklık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bu sancak Allah'ı ve Rasulünü seven ve Allah'ın ve Resulünün de kendisine sevdiği kişiye verilecektir. Fekal Eyn Ali ibn Abi Talib. Neydi Aleyhisselam diyor ki Ali ibn Abi Talib nerede? Onu arıyor. Fekil ya Resulullah o şikayeti ayneye. Aleyhisselam deniyor ki gözlerinden şikayetçi, gözlerinden ağrısı var. Ali radıyallahu anhu. İşte bu da Allahu Teala'nın bir lütfu arkadaşlar. Yani bakın Ali radıyallahu an belki de o gece San kendisine verilme ihtimalini, kendisine verilme ihtimalini en düşük olan kimselerden bir tanesiydi. Değil mi? Çünkü gözlerinden rahatsız belki görmüyor. Hatta nebi aleyhissalatu vesselam'ın yanına dayınamamış, gelememiş. Ama Allah Teala'nın lütfu bakın, yani senin kalbinde ihlas varsa, samimiyet varsa, hayrı isteyen bir insansan, Allah Teala seni bak nasıl bir hayra ne yapıyor? muvaffak kılıyor. Ama tam tersi de ne arkadaşlar? Kalbinde bozukluk varsa, zikzak varsa, yamukluk varsa senin o yamukluğunu Allah Teala ne yapıyor? Daha da arttırıyor. Belli bir süre sonra öyle bir hale geliyorsun ki nerelere gitmişsin? Kendini nerede buluyorsun? Çıktığın tarafa bakıyorsun, geldiğin noktaya bakıyorsun, alakası yok. Felem mazahu Allah Teala buyurdu gibi. Felem mazahu katleri eğrilince onlar kendi katlerini eğritsince Tapuklara düşünce bu insanlar Allah Allah da onların kalplerine ne yaptı? Saptırı verdi. "Kāl fāʾr diyor ki ona bir kaç adam gönderin Ali'yi getirsinler. "Fāutiyā bihi fābsaq sallallahu aleyhi fi Ali Rədiyyallahu an getiriliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tükürüğünü Ali radıyallahu anh'ın yüzüne sürüyor. Dua ediyor. Ve Ali radıyallahu gözleri ne yapıyor? Orada iyileşiyor. Hatta ke'en lem yekun bihi <vaca> Öyle bir iyileşme ki bu, öyle bir sağlık sıhhate kavuşuyor ki sanki daha önceden hiçbir acısı, rahatsızlığı yokmuşçasına. Bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir tanesi. Allah Teala'nın kendisine ermiş olduğu mükafatlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü hastalığı yaratan da o. Değil mi? Tedavi şifayı veren de o. Yani bir şey dilediği zaman oluyor ve oluyor. Allah Teala bu kadar her şeye kadir. Feqale Aliye radıyallahu ya Resulullah. Ali radıyallahu anh sancak alınca diyor ki: Ey Allah'ın Resulü! Ukatilhum hatta yakunu mislenâ bizim gibi olana kadar, yani Müslüman olana kadar onlarla savaşayım mı? Onların arasına dalıp, Müslüman, onları Müslüman edinceye kadar savaşa gireyim mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, unfuz alâ rislik. Diyor, Ağır ol Ey Ali, yavaş ol. Niye? Çünkü önce onları bir hayra davet et. Onları bir İslam'a davet et. Unfuz ala rislik diyor ağar yavaş ol, temahhel. Hatta tenzile bisahatihim. Onların diyor savaş alanına indiğin zaman, geldiğin zaman, ne yap? Fummedu'hum ilen İslam. Onları İslam'a davetin önce. Yani hemen tılıncın çekip ortalığı talan açma. Bundan daha hayırlı bir yol var. O kadar insanın Müslüman olduğunu düşünsene. Mükafat az sonra zikredilecek. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى <gülüyor> فِيهِ Allah-u Teala'nın onların üzerinde olan haklarını, Allah-u Teala'nın bir sürü hakkı var kullar üzerinde. Değil mi? Yani allah Teala düşündüğü zaman, insan şöyle düşündüğü zaman, yani seni yoktan var etmiş, değersiz bir sudan sudan yaratmış, var etmiş, seni bu dünyaya göndermiş ve bu dünya imtihan dünyası, sen üzerinde bazı hakları var. Senden istediği bazı şeyler var allah Bunların hepsi allah Teala'nın senden istediği hak. Yani bugün birisine borç veriyorsun veyahut da sana borç veriyor. O borçluğunun senin üzerinde ne, neyi var? Bir hakkı var. Onu geri ödemen lazım değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Rahatsız hissediyorsun. Yahut da senin birisi ziyarete gelmiş. Düşün ki ya, yani biz de bu adamı ziyaret edelim. Yahut da onun büyüğünü var. Seni çağırmış düğününe icabet edeceksin. Gitmezsen böyle ne diyorsun? Ya ayıp olur değil mi? Ama sen her gün seni namaza çağıran beş vakit namaza çağıran allah Teala'nın bir hakkı bu senin üzerinde. Sen bunu ne yapmıyorsun? Yerine getirmiyorsun. allah Teala'nın üzerindeki en büyük hakkı olan onu birlemek, tevhid. Yalnızca ona ibadet etmek ne yapmıyorsun? Bu hakkı yerine getirmiyorsun. Başın sıkıştığı zaman oraya buraya dönüp yetiş ya Şeyh'im, medet ya Şeyh'im yetiş ya Abdülkadir Geylani Diyorsun. Demek ki sen Allah-u Teala'nın haklarını ne yapıyorsun? Yerine getirmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara üzerlerinde Allah'ın hakkı olan bu hakları zikret onlara, öğret. <gülüyor> yani bu Allah'ın hakkı olarak bilmemiz lazım. Bütün bu bizden istenen şeyler. Hak. فَوَاللّٰهِ en يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا Şimdi müjde geliyor. Allah-u Teala'nın senin elinle bir kişiye hidayet etmesi senin elinle bir kişinin Müslüman olması sana kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani Araplarda böyle kızıl renkli develer var. Hala var. Ve hala bu develer çok değerli develer. Böyle rengi dediğimiz gibi böyle kızıl. Kırmızıya çalıyor böyle. İşte Nebi onların anlayacağı dil ile diyor ki yani bir insanın hidayete ermesi, doğru yolu bulması, İslam olması, Müslüman olması öyle hayırlı bir iş ki, öyle güzel bir iş ki senin için senin kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlı, daha güzel bir iş. Yani bu kadar değerli bir amel aslında. Ondan dolayı Allah Teala birbirinden dedi ki Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim ola bilir ki. Evet. Dördüncü hadis Enes radıyallahu anh Diyor ki Ennefeten Esleme Kale ya Resulallah Bir adam geliyor Nebi aleyhisselatü vesselama diyor ki Müslüman olmuş bir adam. Ya Resulullah, inni uridul gazv ve leyse ma'i ma etecehhezu ma bi. Ey Allah Resulü, ben de savaşa katılmak istiyorum. Ben de orduya katılmak istiyorum. Ben de seninle cihada gitmek istiyorum. Ancak savaşa katılabileceğim hiçbir donanımın, muhimmatın yok. İ'ti fulânen fe innehu kal, i'ti fulânen fe innehu kad kâne tecehheze feme ridâ. Nebi Aleyhisselam bu adama diyor ki: falanca kişiye git. Zira o kimse savaşa hazırlanmış bir kimseydi. Mühimmatını, atını, kılıcını, silahını hazırlamış bir kimseydi. Ona git. Çünkü o hastalandı diyor. Fetehu fe Bu genç, bu delikanlı bu kişiye gidiyor ve diyor ki: İnne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yukriyeka selam. İnne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın sana selamı var. Ey falanca. Ve kul a'tini allazi tejahhazte bihi diyor ki. Ve diyor ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam senin bu savaş için hazırladığın bu mühimmatı bana vermeni söylüyor. Sen bu mühimmatı bana ver ey Allah ey, ey Elikhano diyor. Faqal ya fulana a'tihillazi tejahhaztu bihi. Adam da yanındaki bayana diyor ki, hizmetçisi ya da hanımı ya da külesi diyor ki, اَعْتِيهِ مَا تَجَحْهَسْتُ بِهِ Benim savaş için hazırlığını yaptım. o şeyleri bu adama ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği kimseye ver. وَلَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا diyor. Ona hiçbir şeyi de ondan hiçbir şeyi de alıkoyma. Yani savaş için ne hazırlanırsan? Yemek, içecek, silah Muhimmet, bunların hepsini ona ver. فَوَاللّٰهِ لَا تَحْبِس۪ينَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِف۪ي Allah'a and olsun ki diyor, sen ona hiçbir şey ne yapma diyor o kadın hizmetçisine, hiçbir şeyi koyma Her şeyi ona ver. Zira Allah-u Teala فَيُبَارِكُ لَكِف۪ي O verdiğin her şeyde allah Teala ne yapacak sana? Hayır verecek. Bol bereketler verecek. Yani sen o adama atını veriyorsun, o adama hazırladığın mühimmatı veriyorsun ve allah Teala onun karşılığında düşünebiliyor musun? O kimsenin savaşta attığı adımların sevabı kadar sana da her bir adımda ne yapıyor? Sevap veriyor. Niye? Çünkü sen bu hayra delalet ettin. Ona bu hayırda yardımcı oldun. Bundan dolayı arkadaşlar yani kişi yapmaması lazım? Şahih, bakil olmaması lazım. Her şeyiyle. Sadece malıyla değil. İlmiyle, kavliyle, konuşmasıyla, sözüyle, davetiyle, vaktiyle ne yapacak? İnsanlara vakit ayıracak, insanlara hayrı gösterecek. Burada kalalım inşallah bu hafta. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Aşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah.